Sevdiğimde ne oturabilmem, Bir mutluluklarım, ne aşkım, ne aşkım, ne aşkım, ne aşkım, ne aşkım, ne aşkım, ne aşkım, ne aşkım, ne aşkım, ne aşkım, davet ediyorum. ne aşkım, ne aşkım, ne aşkım, Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbişrah li sadri ve yessir emri ve hlul uktata min lisani yefkahoo kavli salbla emri ilallah inallah'a basım bil iba elhamdülil illahi hakka hamdihi bas sala ve selam ala hayrı halk hayhi muhammed'in ve alihi ve sahbihhi hemen tebi ahhu bir ihsan'in ecme et taybine dahirin ama <gülüyor> Çok az ve sevgili cemaat Allahu müslümin Teala Hazretleri Miraç kandili gecenizi hepiniz için hayırlı ve mübarek ecirli ve sevaplı ve kârlı ve kazançlı eylesin. Bu mübarek günün manevi ikramatına, allah Teala Hazretlerinin mağfiretine, rahmetine cümlenizi nail eylesin. İki cihan saadetine mazhar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İslam ülkelerinde bu mübarek kandil gecelerinde Müslümanlar büyük camilerde toplanırlar. Hocamızın şehri Bursa'da Ulu cami öteki camiler Ankara'da Hacı Bayramı Verim'in camisi İstanbul'da Süleymaniyeler, Sultanahmetler efendim, e, Büyük camiler dolar bahçeleri dolar Sokaklara cemaatler taşar. Mübarek hocalar, alim Fazıl hocalar konuşurlar. Kandilin gelişi minarelerden, efendim, kandil simitlerinden, sokaklardan, nurlardan, her yerden belli olur. Ben de bu kandilde siz gurbetçi kardeşlerimin arasında onlarla kandili yapmayı istedim. Burası diğer gurbettir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, kuba lilguraba fetuba illguraba ne mutlu ne mutlu gurbetlilere ne mutlu gurbetçilere ne mutlu garibanlara ne mutlu gurbette olanlara buyuruyor allah bize öyle o ne mutlu diye metilen e, müslümanlardan eylesin neden e, ne mutlu gurbetçilere buyurmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz etraftaki kavim, topluluk İslam'dan habersiz, imandan habersiz, irfandan mahrum bu mübareklerin, müslümanların imanlıların halini anlamıyorlar, onlar arasında gariban kalıyor gurbetteki gibi kalıyor, onun için ne mutlu garibanlara demiş Sormuşlar, وَمَا Ve الْغُرَبَاءُ u ya اللّٰهُ Garibanlar kimlerdir, kimleri kastediyorsun ya Resulallah? Buyurmuş ki, اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَسْتَدَ النَّاسِ Öteki insanların berbat ettiği toplumu, ahlakı, cemiyeti, şartları, halleri düzeltmeye çalışanlar. Bozguncuların bozgunculuklarını tamir etmeye çalışanlar ortalığı düzeltmeye çalışanlar diye buyurmuş. E siz de öylesiniz. Toplum başka bir toplum. Siz buraya çalışmaya geldiniz ama burada İslam'a sarıldınız, imana sarıldınız, camiyi ev edindiniz, mesken edindiniz. Efendim yorulduğunuz zaman dinlenmek üzere, sıkıldığınız zaman ferahlanmak üzere Allah'ın evine koşan insanlarsınız. O manada da o manada da bu hadis-i şerifteki Efendim garibanlık var. Üzerimizde çevremiz bize yabancı. Yabancı bir çevrede Müslümanız elhamdülillah. Allah Resulullah'ın sevdiğime ettiği Müslümanlardan, garibanlardan, gurbetçilerden eylesin cümlemizi. Gurbetten sonra da sonra da rûsûlata erdirsin. Gurbetten sonra kavuşmaya da rûsûlata derler. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Biliyorsunuz ki bazı geceler öteki gecelerden farklıdır. Bazı aylar öteki aylardan farklıdır. Gün gibi aşikar hepimiz biliyoruz. Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Hepimiz biliyoruz ki Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Yani 83 yıllık bir ömre bedel bir gecedir. 83 yıl insan gece gündüz ibadet etse uyumasa yapamaz. Bir Kadir gecesi o kadar kıymetlidir. Böyle mübarek geceler vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ikaz eylediği, irşad eylediği, ihtar eylediği, ihbar eylediği geceler vardır. Mesela bu içinde bulunduğumuz Recep-i Şerif ayının başında Recep'in ilk cuma gecesi, regaib gecesidir. Meleklerin redaib gecesi diye isimlendirdiği bir gecedir. Hem cuma gecesidir hem recebin başıdır ilk cumasıdır diye efendim çok büyük füyüzatın, fütuhatın rahmetlerin efendim kullara bahşedildiği gece olduğundan hediyelerin verildiği manevi efendim mükafatların verildiği gece olduğundan Efendimiz onu etmiştir. Mesela bir berat gecesi vardır önümüzdeki Efendim Şaban ayının 10, 15. gecesinde olacak. Öyle mübarek bir gecedir. Bu gecede elhamdülillah Recep-i Şerif'in 27. gecesidir. 27 tane gece geçti. Recep başlayalı zamandan beri bugün 27. gecesidir. 26'sı gündüzlü bitti. Yarın 27'si 27'nin gecesidir. Bu gece Peygamber Zişanımız Şefi'ül ki Fi Yevmi saat sahibi Mucizat Ahmed i mahmud -i muhammed -i Mustafa Efendimiz Aleyhi eskar Salavat ve ekmel Tahiyyat ve Teslimat Allahu Teala Hazretlerinin son derece büyük bir ikramına mazhar olmuştur. Girmediği evvel gelen bu devlete devlete dediği, Süleyman Çelebi'nin kimse nail olmadığı bu rifata dediği bir büyük ikrama masar olmuştur. Recep'in 27'sinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çok büyük bir mazhariyettir. Hiçbir kula daha önceden nasip olmayan bir seyahattir. Hepimiz merak ediyoruz. Bu köküzünün ötesinde ne var? Biri kaç semanın ötesinde ne var? Bu füzelerin gidemediği, efendim, uzayın derinliklerini, efendim teleskopların göremediği yerlerde neler var diye merak ediyoruz. Ve biliyoruz ki, Venüs gezegeni ki bizim güneş sistemimizin içindedir. Oraya Amerikalılar bir füze göndermişler. Üç senedir gidiyor son sürat, dolu düzgün, hala yanına yeni varmış. Kaç senede yanına varmış. Bir insanın bu güneş sisteminin içinden çıkması için bir füzeye binse gitse füzenin 20 bin yıl gitmesi lazımmış. E, 20 bin yıl kim yaşar? Demek ki ölecek füzenin içinde tozları kaybolacak. Güneş sisteminin daha ötesine geçemeyecek. Halbuki bu güneş sistemi bizim galaksimizin içinde küçücük bir nokta gibidir. Bizim galaksimiz kainatın içinde hesabı alınmayacak küçücük bir alan ihtiva eder. E bu yedi kat semayı geçeceksin, ondan sonra onların etesine gideceksin. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki muhteşem kardeşlerim وَلَكَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الْدُّنْيَا bir صَابِيهَا وَجَعَلْنَا هَا رُجُمَنْ لِشْشَيَاطِينَ Tebâlike suresinde. ''Biz en yakın semayı yıldızlarla donattık.'' buyuruyor. ''Ve lefet biz ziynetlendirdik.'' ''Zeyyenler ziynetlendirdik.'' demek. ''Es sema et dünya.'' İkisi de el ikramlı gelmiş, sıfat tamlamış. Sıfat tamlaması, isim tamlaması değil. ''Es sema et dünya.'' Dünya, semanın sıfatı, sıfat tamlaması. Dünya ne demek o zaman? Gök, yeryüzü demek değil. En yakın demek orada. Bu kesin. Zaten Kur'an-ı Kerim'de, Hadis-i Şerif'te dünya diye geçmez bu bizim yeryüzü. Arz diye geçer. Elif, rı, dat, art, sema vati vel art diye geçer. Dünya diye geçmez. Dünya Dünya bizim bugün kullandığımız manaya değil. Ve nefes zeyenle sema et dünya. En yakın semayı. Dünya etna kelimesinin mühendisidir. En aşağıdaki en yakın olan semayı yıldızlarla donattık buyuruyor. Şimdi bunun için söylüyorum, kainatın azameti hakkında akılların edemeyecek kadar ne kadar büyük olduğunu anlamak hususunda bir delil olsun diye söylüyorum. En yakın semayı yıldızlarla donattık. Ne çıkıyor? Yıldızların olduğu bütün bu gördüğümüz, göz, gözümüzü kaldırdığımız zaman gördüğümüz yerler birinci sema. Evet seba semavatin tıbaka yedi katı sema var bunun altı katı daha var ötede ondan sonra ve se'e semavati vel ard ayet-el kürsüyü hepimiz biliyoruz okuyoruz namazdan sonra çok sevaplı ne diyor Peygamber Efendimiz niye okuyoruz? kim namazdan sonra ayet-el kürsüyü okursa onun cennete girmesine ölmediği için giremiyor cennete hayatı manidir yoksa girecek cennete o kadar kıymetli ayet-i kürsü okumak. Namazdan sonra niye okuyoruz ayet-i kürsüyü? Çok sevaplı. İnsanın cennete girmesine sebep. Ama niye girmiyor? Yaşıyor da ondan daha. ölmedi de onda. Ölse, dostlarım cennete girecek. O ayet-i kürsüyü hepimiz biliyoruz. Vesâ kürsü semâvâti vel ard. Allah'ın kürsüsü, semaları ve arzı içine almıştır deniliyor. Yani semalar ve arz kürsünün içinde i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre diyor ki bu yedi kat sema kürsünün yanında, Allah'ın kürsüsünün, ayeten kürsüle geçen kürsünün yanında bir büyük sahradaki bir halka gibidir, yüzük halkası gibidir. Koca bir çöldeki bir yüzük halkası gibidir. Bu yedi kat sema. Subhan Rabbiyel al Allahu Teala Hazretlerinin mahlukatının azametine baksa Allah'ın ekberliğini anla. Allahu Ekber dediğin zaman anla. Allah'ın ekber ekberliğini ne kadar büyük olduğunu anla. Semavatı ve arzı kürsüsü kuşatıyor. Kürsüsü de Arş-ı Azam'ın yanında deryada bir damla gibidir buyuruyor. Subhanallah. Allah. Ne azametler, ne mesafeler, ne büyüklükler. Öyle yıldızlar varmış ki birinci semada, birinci sema, görünen yıldızların hepsi birinci sema, öyle yıldızlar var ki, beş milyon yıl önce ışığı oradan çıkmış, yola devam etmiş, etmiş, etmiş, etmiş, bize gelmiş de bizim birimiz onu yıldız olarak görüyor. Ama alimler diyorlar ki, astronomi, gök bilgini, alimleri, o 5 milyon ışık yılı mesafedeki bir yıldızdır o yıldız. Oradan geliyor ışık. Ben söylemiyorum. Ben söylesem amma attı diyebilir birisi değil mi? Yani mübalağa et Ben söylemiyorum da fizikten, kimyadan, matematikten, rakamlardan anlayan insanlar söylüyor. Ayla dünyanın mesafesini, dünya ile Güneş'in mesafesini, Güneş'in çapını, dünyanın Güneş'in yanında nasıl bir topluyla başı gibi kaldığını Efendim vesaireyi vesaireyi rakamları biliyorlar. Teleskopla ölçüyorlar. 5 milyon yıl ışık yılı yalnız bizim yıllarımız değil. Yani bir ışık saniyede 300 bin km gider. Dünyayı 7 defa mı dolaşıyor derler? Ne derler böyle? Zı hani Kabe 7 defa. Hani Kabe'yi 7 defa dönmüyor mu? Hacılar Dünya'yı 7 defa dönüyor. 1 saniyede. O hızla giden ışık 5 milyon senede o yıldızdan buraya gelmiş. Ne anlıyorum bundan? Kainatın boyutlarının, akılların idrak edemeyeceği kadar büyük olduğunu anlıyorum. Bir de ne anlıyorum? Ben 5 milyon yıl öncesini görüyorum orada. Neden? 5 milyon yıl öncenin ışığı geldi. Belki o ışığın kaynağı orada şimdi yok belki. Patladı. Belki yutuldu, belki yok oldu ama eski eşitler benim gözüme 5 milyon yıl önceki manzara geliyor. O anlaşılıyor. Demek ki biz kainatın dibini neden göremiyoruz? Zamandan dolayı göremiyoruz. Zaman derinliğinden, zamanın büyüklüğünden dolayı göremiyoruz ötesini. Ama Allahu Teala Hazretlerinin lütufuna, kuvvetine, kudretine, imkanına, insanlarına bak ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yedi katı semavatı geçiyor. arşa kürsüye varıyor. Yani bunları niçin anlatıyorum? Gök bilgisinden, yıldız bilgisinden miracın azametini anlayalım diye anlatıyorum. Çok büyük müşahede. Şimdi biz bazı şeyleri bilgi olarak biliriz. Biliriz, tamam öyledir. Mesela Yeni Gine Yeni Gine, böyle bir yer var mı? Hepiniz dersiniz ki, var hocam. e Nereden biliyorsun? Gittin mi Yeni Gine'ye? Yok gitmedim ama kesin biliyorum, var. E nereden biliyorsun? Coğrafya kitapları yazıyor, ansiklopediler yazıyor, gazeteler yazıyor, mecmualar yazıyor, efendim The Geographical Magazine yazıyor, işte oraya gitmiş hepsini çekmişler, biliyorum. ha İnsan bazı şeyleri görmeden kesin bilir. Buna ne derler? İlmel yakın. Yakini var. Şeksiz şüphesiz bilgisi var ama biliyor. Ahiret var mı? Amenna ve saddakna. billahi ve melayketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyevila afir. Ahiret var. Nereden biliyorsun gördün mü? Görmedim ama biliyorum. Görmedim ama Peygamberin zişanımın ihbarıyla biliyorum. Kur'an'ın izahıyla biliyorum. Allah'ın bildirmesiyle biliyorum. Biliyorum, kesin. Ellezine yu minune gayb. Biz gaybe inanıyoruz. Allah bizi onunla mehke ediyor. İleride olacak bir şey. Ne yapalım? İleride olunca görecek insanlar. Mücrimler, kafirler, müşrikler ahirette peygamberlerin bildirdiği her şeyin hak olduğunu görünce Ha, anlayacaklar hak olduğunu ama iş işten geçecek. Biz onlar gibi değiliz. Biz şimdiden biliyoruz, onlar şimdiden inanmadıkları için anlayacakları zaman iş işten geçmiş olacak. Onun için bizi met ediyor Allah. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba inanıyoruz biz. Görmediğimiz halde biliyoruz. Ahiret var. Cennet var mı? اَلْجَنْنَةُ حَقُّنْ Cennet var. Hak. اَلْنَارُ hakkın? Cehennem var. Sırat var mı? ve sıratu hakku. Terazide amellerin tartılması, ölçülmesi, sevapların günahların var mı? Var. Âmenna ve saddakara. Ben mizanı hakkı vel vezni evvecinul hak lirrahman. Rahman amelleri tartacak. Sen ya'mel miskali zerratin hayran yerahu ve men ya'mel miskali zerratin şerren yera. Zerre ağırlığı kadar hayır işleyen karşılığını görecek. Zerre ağırlığı kadar şer isteyen karşılığını görecek bilmiyor muyuz İzaz e suresinde? Biliyoruz. Bunların hepsini biliyoruz. Bu, bu bilgilere yakınlığımız var. Yakın ne demek? Şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz bilmek. Bir şey İmanımız safa sağlar. Elhamdülillah. Biliyoruz. Biliyoruz. Bunlar olacak. Cenneti göreceğiz inşallah. Allah'ın lütfuyla hepimiz cenneti inşallah göreceğiz. Hepimiz o nimetleri ereceğiz. Anlayacağız, anlatacağız, hatırlayacağız. Dünyada şöyle oldu, böyle oldu, bak elhamdülillah diyeceğiz. Bazıları ne yapacak muhterem kardeşlerim? Yahu diyecek, benim bir arkadaşım vardı. Nerede o? Allah bilecek o cehennemde. Şöyle kalkacak, bakacak. Cehennemde onu görecek. İyiyim. Eyvah diyecek. Az kalsın bu beni, bu herif beni helak edecek diyecek. İyi ki onu dinlememişim. İyi ki onun çektiği yola gelmemişim diyecek. Onun cehennemde olduğunu görecekler. Kafirler cehennemi görecekler. Cehir cehir azabı tadacaklar. Müminler cennete girecek. Nimetler rahat edecek. Bunları biliyoruz. Ama Allahu Teala Hazretleri o Muhammed'in Mustafa'sına Ey Resulüm ben senin ilme yakın bilmene kâti görmedim onu, razı değilim. Gel de sana hakikaten bunları göstereyim dedi. Bunları gösterdi. Cenneti gösterdi. Cehennemi gösterdi. Sıratı gösterdi. Levh-i mahfuzu gösterdi. ki billahi ve melaiketihi. Meleklerini gösterdi. Peygamberlerini gösterdi. Ve Resulü diyoruz biz. Biz ilmen yakın biliyoruz. Evet öyle peygamberler geçmiş. Biliyoruz. Tamam inandık. Hepsine inandıklıyoruz ama Peygamber Efendimiz'e hepsini gösterdi. Onun için Peygamber Efendimiz'in imanı gibi iman olur mu? Olmaz. Gördü. Hepsini gördü. Sema sema çıktıkça peygamberleri gördü, konuştu, selamlaştı. Efendim onlara imanlık yaptı, önlerinde namaz kıldırdı, tavsiyelerini dinledi, dualarını aldı, muhabbetleşti. Peygamberleri biliyor. Melekleri biliyor, gördü. Cenneti biliyor, cehennemi biliyor, sıratı biliyor, gördü. Ne derler buna? İlmel yakın. Ayner yakın. Bilmeye ilmel yakın derlerdi. Buna aynel yakın, görüp de bilmeye ilme ayner ayner yakın derler. Ayın gözlemek ya. Gözü de gördü. Hakikatin de Allah anlattı. Her şeyin aslını, hakikatini biliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Neden miraca götürdü Peygamber Efendimiz'i? Allahü Teala Hazretleri niye oralara çağırdı? İşte bir sebep bu. Anlattığı şeyleri gözüyle görsün, hakkal yakin bilsin, öyle anlatsın diye. Bilenin anlatması nasıldır? Candan anlatır, tatlı anlatır böyle gözünün önüne serer insanın. tereddütsüz bir şekilde anlatır. Bilmeyen rivayet eder. Şöyleymiş, böyleymiş, şu kitapta şöyle yazıyor. Duydum ki bilmem ne filan. Bu zayıf olur. Gören insanın anlatmasıyla anlatsın diye Peygamber Efendimiz'i ondan miraca çağırdı. Peygamber Efendimiz'e teala Teala'yı ciddi. Başka? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimimiz, muhterem kardeşlerim, o güzel ahlakı ile, o güzel cemaliyle, insanların en güzeli olduğu halde, en doğrusu olduğu halde, Allah'ın Habibi olduğu halde, Habibullah ve Habibuna, hem Habibullah hem de bizim sevgilimiz, Allah'ın sevgilisi, bizim sevgilimiz, Gümne Mahlukat'ın sevgilisi, hepsi Muhammed diye can atıyor. atıyor. Burak'ı, Refrefi, melekleri, hepsi peygamberler, hepsi ne olaydı bir cemali göreyim diye, hepsi aşık. O muhammed Mustafa'ya, o muhammed Emine, peygamber oldu, mucizeler gösterdi, Kur'an'ı anlattı, 12 yıl aralarında yaşadı muhterem kardeşlerim. Mekke'de, 40 yaşında peygamber oldu, 12 yıl aralarında yaşadı, Mekke'de inanmadılar. Amma, amma kafirlermiş, ha. Amma müşriklermiş, amma donuz ha. Amma katı vermiş. 12 yıl peygamberimiz zişanımız İslam'ı anlattı, imanı anlattı, Kur'an'ı anlattı, mucizeler gösterdi dinlemediler. İnanmadılar. Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler, efendim hasımlar, düşmanlar, kızgınlar, kırdınlar, zalimler, caniler, katiller öldürdüler, şehit ettiler Müslümanları. Gittikçe arttırdılar zulmü. Niye arttırdılar? Önce Abdülmüttalip vardı dedesi, kılına dokundurmuyordu. Korkuyorlardı Abdülmüttalip. şimdi en yüksek şahsiyetiydi. Sonra Ebu Talip vardı, e ondan da, kavginden, kabilesinden de korkuyorlardı. Abdülmüttalip ölünce, amcası Ebu Talip ölünce, müşrikler işi azıptılar. Neden? Himayesiz gördüler. 12 yıl Mekke'de uğraştı, çok az insan iman etti. Haklı olduğunu bilseler bile yanına yanaşmaya korktular. Peygamber Efendimiz Mekke'ye gelen heyetlerin yanına gidiyordu. Hac yapıyorlardı o zaman da. Hac, hac işin gelen heyetlerin yanına Mine'ye gidiyordu, Mürzerife'ye gidiyordu. Selam veriyordu, yanlarına oturuyordu. Diyordu ki, siz neredersiniz? Biz falanca kabile İyi, hoş geldiniz vesaire ben Allah'ın Resulüyüm. Ben Allah'ın gönderdiği elçisiyim. Bana Allah-u Teala Hazretleri emirlerini bildiriyor. Şirki bırakın, küfrü bırakın, imana gelin diyordu. Dinliyorlardı. Dinliyorlardı da ondan sonra diyorlardı ki Ya Muhammed, ya Evel Kasım, El Kasım'ın babası iyi güzel söylüyorsun da iyi güzel söylüyorsun da Tamam da biz senin sözünü dinlesek, sana tabi olsak Kureşli aramız bozulur. Kureş bize düşmanlık eder. Bizim kervanlarımız buralardan geçemez Şam'a doğru. Efendim, ticaretimiz mahvolur. Hayatımız bozulur. Kazancımız efendim duraklar. Kusura bakma ama biz Kureyş'e karşı senin yanında yer alamayız diyorlardı. Böyle senelerce böyle devam etti. Nihayet yani bir akşam 26 Recep, Ebu Cehil azıttı işi, çok hakaret etti, çok tecavüz etti, ayağını yaralı Peygamber Efendimiz'e saldırdı. Sen bizim dinimizi, putlarımızı ne diye diline doluyorsun, ne diye kötülüyorsun, yeni bir din ne diye getirdin, atalarımızın yolunu niye değiştiriyorsunuz, bir bilmen ne filan. Taş yaptı ayağını yaraladı, Ayağı kanadı Peygamber Efendimiz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz geldi yanına. Efendim, çok mahzun oldu Peygamber Efendimiz. 12 yıldır uğraşıyor. kimse taşları yerinden kıpırdamıyor. Düşünün. ya 12 yıl insan az mı? Dinlemiyorlar. O zaman çok mahzun oldu. O zaman miracı nasip etti. O zaman miracı nasip etti Allahu Teala Hazretleri. El-Ferak Ba'de şiddet derler. Şiddetli, efendim, sıkıntılı, üzüntülü şeylerden sonra ferahlık gelir. İnne ma'l usri yusra. İnne ma'l usri yusra. Zorluktan sonra kolaylık gelir. Saburdan sonra Allahu Teala Hazretleri mükafat gönderir. Onlar Peygamber Efendimiz'e eza, cefa yaptılar. Allah da gel Habibim dedi. Ona miracı nasip etti. Neden? Çok mahzun olmuştu. O gün o kadar mahzun oldu ki gitti halası Ümmühani'nin evine. Halası, daha doğrusu Ebu Talip isimli amcasının büyük kızı. Hazreti Ali'nin ablası. Tabi hala deriz, baba tarafından olan kadın akrabayı biz hala diyoruz. Halası, Atike binti Ebi Talip. Ama lakabı şeydi, Ümmü Hani, Hani'nin annesi demek yani. Efendim onun yanına gitti, halasının yanına. Halası basiretli, dikkatli, akıllı, uslu, gün görmüş bir hanımefendiydi. Onun yanına gitti, üzüntülü yattı oraya, istirahat etmek istedi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Allahü Teala Hazretleri seni miraca davet ediyor. Dedi. Senin o ayağının yarasının çektiğin o kalp üzüntülerinin sıkıntılarının mükafatı olarak Allah seni miraca davet ediyor. Ya Resulallah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ümmühani hazretlerinin evinden harem-i şerif'e geldi. Mescid-i harama geldi. Biliyorsunuz hacı gidenler gözümüne gelsin diye söylüyorum. Safa ile Merve diye iki tepe vardır. Onların arasında sahi yapılır. Safa tepesine çıkılır. Kabe'ye doğru bakılır. Hacer ve Esfet'e doğru Bismillahirrahmanirrahim denilir. Ondan sonra sahaya başlanır. Oradan biraz yokuş aşağı doğru giderken sağ taraf, o duvarlar olmasa, sağa baksan sağ taraf Peygamber Efendimiz'in mahallesidir. Beni Haşim yurdudur orası. Beni Haşim'den ya Peygamber Efendimiz. Beni Haşim'in oturduğu mantıkasıdır Mekke'nin. Evi de oradadır. Peygamber Efendimiz'in evi şimdi orada. Böyle mescit bitiyor, mescinin avlusu bitiyor, parmaklıklar bitiyor, orada tek başına bir bina var bir onu yıkmamışlar, her taraf dümdüz şeye kadar, yola kadar işte orası kütüphane olarak kullanılıyor o kütüphane olarak kullanılan yerde doğmuş Peygamber Efendimiz. Keşke taşıyla, toprağıyla, kerpiciyle camın içine koysalardı da muhafaza etselerdi. Resulullah burada doğdu diye keşke aynen kalsaydı. Yıkmışlar betondan, bir bina yapmışlar, kütüphane yapmışlar. Kütüphane falan değil. Peygamber Efendimiz'in doğduğu yer. İşte o civarda Ebu Talib'in evi vardı. Bu da Ebu Talib'in kızı olduğundan babası ölünce o evde kalıyordu. Haremi Şerif'e yakındı. Çok yakındı. Ümmühani Hazretleri orada istirah ederken Cebrail gelip buyur Ya Resulallah Allah'tan ferman çıktı sana efendim bugün çok büyük beşaret, çok büyük nimet, çok büyük saadet, çok büyük devlet var diye söyleyince hemen Harem-i Şerife geçiverdiler. Sefa'yı ve Merve'nin arasında oradan Zemzem Kuyusu'na oradan abdest aldı Peygamber Efendimiz o mübarek beyti Kâde-i Müşerrefe'yi tavaf ettiği yedi defa. Şöyle bir efendim altın olun ön tarafında yarım duvar vardır. Onun içerisinde hatim derler. Ha ve T harfiyle hatim veya hicri İsmail derler. Orada namaz kıldı. Oturdu. Cebrail -e yanına geldi. Başladı yol hazırlığı. Manevi hazırlıklar. Görsünün yardım. Nasıl yardım? Ne bileyim ben melek. Melek Adem olmuyor göğsünü nasıl yarar? Herhalde çakı bıçak kullanmaz. Göğsünü yardı. Efendim içine iman doldurdu, nur doldurdu, Zemzem adı. Kalbini yardı, kalbinden bir kamp fırtısı çıkarttı dışarı attı. Oraya da Efendim Allah'ın rahmetini doldurdu. Efendim. E feyiz doldurdu, nice şeyler doldurduysa bir mali ameliyat geçirdi. Efendimiz anlatıyor. Şimdi burada hadis kitabı var. Önünde bir sürü kitap açtım. Sabaha kadar bençemden kurtulamazsınız. Görüyorsunuz bak kitaplar var. Hepsini okuyacağız bunları. Efendim korktuysanız keselim. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz göğsün yerine gelmedi. Demek ki meleğin ameliyatı kansız oluyormuş. Nasıl oluyorsa Efendimiz bir ameliyat geçirdi. Efendim Delailul Hayrat içerisinde anlatılıyor, bedine Yakut'tan bir kemel geçirdi. Omuzlarla Efendim nurdan bir rida yani üst elbisesi geçirdi. Yani bana kalırsa uzay elbiseleri geçmeye başladı. Ayaklarına yeşil Efendim zümrütten pavuçlar Onlar Onlarda neyse tabi o devrin insanı böyle anlatacak. Gördüğünü öyle görülecek, öyle anlatacak. Bu devrin insanı da kendi aklını kullansın, onun nasıl olduğunu anlasın. Cebrail aleyhisselam böyle bu işleri tamamladı. içini nur doldurdu, feyiz doldurdu, rahmetli suyu yıkadı. Efendim cennetten burak geldi. Burak kelimesi, muhterem kardeşlerim dikkatinizi çekelim. Belki başka yerlerde pek söylenmez. Arapçada berk Merk şimşek demek. Burak bak o o kelimeyle ilgili. Demek ki şimşek gibi bir mahluk. Şimşek gibi bir mahluk geldi. Çok güzelmiş. Şöyle görmüşü, bakma doyamayacaksın. Tatlı güzel bir yaratık. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önünde durdu. Cebrail Aleyhisselam ata benzer diyor. Tabii insan oğlu o devirde ata bindiği için Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri Burak'ı o şekilde gösterdi. Ama biz bugün başka türlü biniyoruz. Yani neyse. Özengesini tuttu. İbrahim Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Burak'ın üstüne bindi. Öyle hızlı gidiyordu ki gözün gördüğü yere adımını atıyordu. Ufka yani. Ufka adımını atıyor, hız oraya, zıst oraya varıyordu. Ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, Efendimiz El-Mescidü'l Haram'dan yani Kabe'nin olduğu yerden El-Mescidü'l Aksa ya Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya vardı. Vardı mı? Amenna vesatta Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane'llezi esra bil Leyla minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linuriyahu min ayatina innehu yüvessemi'ul basir bak bu sure Subhan ile başlıyor muhtemem kardeşlerim Subhan sözünü duydunuz mu? Gülkerim Subhan sözü çok muhteşem bir sözdür Subhanallah demek çok muazzam bir sözdür Rabbi seni her türlü noksandan ee, uzak olduğunu biliyorum, öyle idrak ediyorum, her türlü kemalatının sahibisin, her türlü mükemmelliği yaratan sensin, sahibi sensin, hiçbir noksanlık yok demek, Sübhan demek, Sübhan Allah demek, çok mühim bir kelimedir. Bir küçük kelimedir ama, tabirdir bu, deyimdir, idiomatik söylemek diyorlar buna, çok mühim manası olan bir kelimedir. nübhanellezi esra bi abdihî esra yüsri israen el Arapçada geceliğin yürümek, yolculuk yapmak demek. E bu mübarekler bu, niye geceliğin yolculuk yaparlar? Gündüz çok sıcak olur da ondan. Dayanılmaz. Gündüz insan adım atamaz. Güneş beynini bir insanın. Taşın üstüne et koyucan pişer. Kurbanı kes. Taşın üstüne eti şöyle çevir, koyver cız cız yapar, et pişer. Ya buyur, otur, tamam, pişti et, yemeğe lazım, o kadar sücak olur. Onun için gece yolculuğunu severler. Oh, gökyüzünde mehtap veya yıldızlar. Orada sanki yıldızlar insana daha yakın gibi geliyor. Sanki uzaktan birkaç tane toplayacakmış gibi geliyor. Berrak çünkü gökyüzü, hava temiz, buraları gibi değildir. Burada mesela sis bastı. Neden? Neden? Süs bastı, ödesini göremiyorsun. Orada öyle değil. Orada yıldızları topla cebine koy. yerini ala, izinsiz ala. Efendim, o kadar böyle yapabilir. Gece değil, üstünde serinlikle seyahat ederler. Gece seyahat etmeye, yürümeye, gitmeye isra derler. Esra, yüzlü. Lazım fiildir, müteahhütü değildir. İn yani, transistift değildir. Bil hadisleriyle, proposisyonıyla, proposisyon ile efendim bir hadis olmuştur. Sühanellezi esra bi abdine kulunu gecenin seyahat yaptırtan, götürten Allah'ın şanı her türlü noksandan münezzehtir. Allah götür diyor kulunu Allah gece seyahat ettiriyor. Neyle seyahat ettiriyor? Hadisler biliyoruz ki bırakla. Ayette söyleniyor. Ee, geceliğin geceleyin kulunu seyahat ettiren Allah. Allah'ın şanı her türlü noksanlardan münezzehtir. O alemlerin Rabb'ı her şeye kadirdir. Her türlü noksanlardan münezzehtir demek. Sübhan sözünün içinde o kelime. Sübhan dedi mi? Tüyleriniz böyle dikilecek. Saçlarınız böyle kalkacak. O kadar mühim bir sözdür o. Sübhane esra bi abdihi leylen. Geceleyin. Minel mescidil haram ile mescidil aksa. Mescid-i haram Mekke'de Mescid-i Aksa Kudüs'te. Mekke'den Kudüs'e götürdü. Gece Kimse gıh diyemez. Ayet söylüyor, Allah söylüyor. Bir gecede geceleyin. Mekke'den Kudüs'e götürmüş. Mescid-i Aksa'ya götürmüş. El-Mescid-i Aksa oraya götürmüş. el nezî bâret O Kudüs ki etrafını mukaddes kıldık. Mübarek kıldık. Tereketli kıldık. Kudüs, Kudüs çok kıymetli bir şehir. Şam diyarı çok mübarek bir diyar. Evliyaullah'ın toplantı yeri orası. Ev, Enbiyaullah'ın da peygamberlerin de toplantı yeri orası. Onun için oraya gidiyor. Buluşacak ya. Ondan. Hikmeti o. Kudüs-ü Şerife ondan gidiyor. Yeryüzünün mukaddes muntukası o. Kudüs ve çevresi. Çok Çok mübarek. Yer. Allah tekrar elimize ihsan eylesin. Elimizdeydi de kıymetini bilemedik. Korumasını bilemedik. Allah tekrar ihsan eylesin. Kıymeti bilinmeyen nimet elden alınır. Cihadı terk eden ümmet zelil olur. Emri ma'ru, maruh, nefi-i münker, ve cihat vazifesini bir millet terk etti mi Allah onlara zillet, zillete düşürür onları. Zilleti bu eder. Hor ve delil olur. Ne zamana kadar? Tekrar akıllanıp tevbe edip Allah'ın dinine sarılıncaya kadar. Bir kere daha oldu. Bir kere daha Kudüs Müslümanların elinden çıkmıştı. Selahattin-i Eyyub'i yemin etti. Kudüs alınmadıkça gülmeyeceğim dedi. Gülmeyeceğim. Niye güleyim? Kudüs Kudüs elimde değil. Kudüs alınmadığı zaman gülmeyeceğim. Kara sarık sardı başıma. Siyah sarık sardı. Ben de saracağım ama bulamadım. Kara, kara saracağım, diğer sarmayacağım. Ondan sonra. 290 <gülüyor> Etrafı mübarek olan kuduse götürdü bir gecede. Neden? Li nuriyahu min ayatina. Muazzam muciz. gelinlerimizi ayetlerimizi ona göstermek için yaptık bunu diyor Allah. Ayet iki manaya gelir. Bir semada ve yerde son derece güzel sonuçlar çıkartacak mühim büyük olaylara da ayet derler. Mesela ay ve güneş Allah'ın ayetlerinden bir ayettir ay tutulması, güneş tutulması filan gibi. Yani ayet her zaman Kur'an-ı Kerim'in cümlesi malasına gelmez. Çok mühim olay malasına gelir. Çok mühim bir takım şeyleri göstermek için geceleyin Mekke'den, Mescid-i Haram'dan Kudse, Mescid-i Aksa'ya kolunu götüren Allah'ın şanı her türlü noksandan münezettir. Gösterdim o gece her türlü ayetlerini gösterdi. Sidretil münteha ayettir. Cennet ayettir. Cehennem ayettir. Oralar denici ayetler, deliller vardır. Duranlar, vesikalar, müşahideler vardır. Yedi kaç var, melekler, hepsi Allah'ın işte onları göstermek için oraya götürdü. Ayetle sabit. Oraya kadar gittiği muhakkak. Hocam yahu yani ben de bazen rüya görüyor insan uçuyor havalardan kıyametin koptuğunu görüyor. Hesaba çekildiğini görüyor insan. Ya yani rüya gibi bir şeyse bu? Hayır. Rüya gibi bir şey değil. Rüya gibi bir şey değil. İspat edeceğim, anlatacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak'la giderken efendim aşağıda kervanları görüyordu falancaların kervanı, firancaların kervanı. Baktı ki kervanlardan bir tanesinde bir deve kaybolmuş, telaşa düşmüşler, bizim deve nerede diye arıyorlar. Onların yanına yanaştı Peygamber Efendimiz seslendi. Devemiz falancayı yerdedir. O tarafa doğru gidin, deveyi oradan alın diye. Yolunu söyledi deveye. Niye söylüyor? Yani Kudüs'e giderken ne diye bu işi bıraktığı da bunu söylüyor? Sebebi hikmeti var. Delil olacak bu, delil olacak. Sonra gitti o kervandan, ağzı kapalı bir su kabından açtı orayı, su içti, susamış Peygamber Efendimiz. Niye içiyor? O suyun eksildiğini kervancılar anladılar sonra, deneyi bulduktan sonra, ''Ya dediler bizim su eksilmiş su kabından, kim içti bunu? Hiç kimse içmemesi lazım. Kim içti bu suyu? Akıllarına takıldı.'' Sonra başka bir kervanın yanından geçerken onları gördük. münakaşal ediyorlardı. Birbirleriyle kavga edip birbirlerini yaraladıklarını gördük. Sonra Mekke-i dönerken Ten'em denilen bir yer var. Mekke'ye yakın, 25 kilometre, 20 km haremi şerife bir yer var. Tenim, Ömre Mescidi diyorlar şimdi. Orada mescit yapılmış. 25 kilometre. Ama biz şimdi yarım saatte 15 dakikada gidiyoruz ama eskiden yaya oradan harem-i gelmek ne kadar alır? 5-6 saat alır. 25 kilometre kolay yürümek 4 saat alır. Mesela 3 saat alır, 4 saat alır. Tenim'de kervan gördü. Önde bir gri deve var. O deveyi bir adam sürüyor. Ve kervanda şu mallar var. filan. Şimdi gelip de gelip de şeyi anlatınca Peygamber Efendimiz ben Kudüs-ü Şerif'e gittim. Yedi kaç semavata çıktım. Cenneti cehennemi gördüm. Allahü Teala Hazretlerinin iltifatına mazhar oldum diye anlatınca müşrikler ve Ebu Cehil çok alay ettiler. Çok inkar ettiler. Ondan sonra geldi Ebu, Ce Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'in yanına dedi ki ee, ''Söyleyeceğim bir şey var mı?'' dedi. ''Evet, bu gece Miraç vaki oldu.'' dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz. ''Nereye gittin, nereye gittin?'' dedi. Ebu Cehil. Ee, ''Kursu şehrine gittim, Mescid-i Asra'ya gittim, oradan da Semavat'a, Miraç ile orucu eyledim.'' dedi. Yani şu anda bizim aramızdasın, akşam da aramızdaydın, geceliğin oldu bu işler, öyle mi dedik? Kulüse kadar gittin, bir de yukarlara çıktın, öyle mi? Evet öyle dedi Peygamber Efendimiz. Evet öyle. Hani peki bu söylediklerini topluluğa karşı da söyler misin? Sırf bana mı söylüyorsun? Yani şey yapacak, kalabalığın karşısında da söyler misin bunu dedi. Peygamber Efendimiz söylerim dedi. Söylerim dedi. Ebu Cehil bütün kavmine, kabilesine seslendi. Ey kaba oğulları. Hey gelin bak ne var burada. Dalga geçecek bir şey var demek istedi yani. Mendebul. Gelin dedi. Gelin dedi geldiler. Dedi ki hani demin bana söylemiştin ya bir şeyler bunları söylesene bunlara da. Peygamber Efendimiz'e dedi ki bu gece iftira nasip oldu. Miraç nasip oldu. Nereye gittim? Kuşya gittim. Sabahin aramıza geldi, neden mi? Aynı gecede? Evet, aramıza geldi. Hepsi böyle ellerin dizlerine vurdular, başlarına vurdular, birbirlerine baktılar Hepsi normal, normal. İnanmayan insanlar için normal. Hatta bazıları zayıf imanlı, şöyle bir dilinin ucuyla Müslüman olmuş insanlar da dinden çıktılar. Ah, artık bu kadar da. Yani bir gecede oraya gitmiş. Efendim falan. İrtilat edenler olduğu yazılı kitaplarda Ya iman sağlam olacak Sağlam olmazsa veriyor. Onun üzerine Bir tanesi koştu gitti şeye Bildiğiniz tarafı işin burası Ebu bet Efendimiz'e Yahu dedi Senin şu inandığın, bağlandığın, arkadaşın dediği Şu Ebu Kasım, Muhammed'in söylediklerini duydun mu? Neler söyledi bu sefer biliyor musun? Ne söyledi dedi güya kulüste gitmiş, güya miraç edemiş. deyince yani böyle de olur mu artık diye böyle anlatınca, bana dedi, kendinizi uydurmuyorsunuz değil mi? Söyledi mi bunu? bunu o. o söyledi mi bunu? Duydunuz mu kulaklarınıza? Vallahi söyledi işte, duyduk, şahitler var. Tamam. Söylediği kesinse, siz uydurmuyorsanız, o söylediyse öyledir dedi. O söylediyse, Doğrudur dedi. İşte Ebu Bekri Sıddık'ın imanı. Sıddık lakabını aldığı an hiç tereddütü yok. Biliyor. Onun hak peygamber olduğunu biliyor. Allah'ın ona ne kadar büyük yutuflar vereceğini biliyor. Hiç şüphe şüphesi yok. Yalnız sordu. Hakikaten olmuş öylesin bu mi arada fitne fesat yapıp siz mi karıştırıyorsunuz? Hakikaten o söyledi mi? O söyledi. Tamam o zaman doğrudur dedi. Ebu Bekri Sıddık lakabını aldı. Ötekiler efendim bir şey yaptılar. Peki madem öyle kutsa gittiysem şöyle bakalım Mescid-i Aksa nasıldı dediler. Hiç gitmemiş Peygamber Efendimiz. Mescid-i Aksa'ya kervanla biliyorsunuz bu sıra kasabasalar gitti. Gençliğinde Hz. Hatice'nin kervanını yönete, yönetici olarak alarak başında Busturan kasabasına kadar gitti. Ürgün'e kadar gitti. Kudüs'e kadar gitmedi. Neden gitmedi? Orada Bahira isimli rahip dedi ki bak bu yeğenin bu yeğenin peygamber bunu anlarlarsa buranın ahalisi suikast yaparlar. Sen daha öteye ben buradan dedi. Onun için Kudüs'ü hiç görmüş değil peygamber efendimiz. Ama sordukları zaman diyor ki e ben şimdi Kudüs'e gittiğim zaman insan pencereye kapıya mı bakar yani, mühim olaylar. Peygamberlere imanlık yapmış, muazzam bir olay yaşıyor, olağanüstü bir e, ikrama masal, büyük bir mucize. Kapıyı, pencereyi mi sayar insan? ayırtıyoruz biz. Hacca gidenleri ayıplıyoruz, oturuyorlar orada. Hocam, Kabe'nin şeyi, Mescid-i Haram'ın kaç kapısı var? Sana ne ya? namazını kıl, ibadetini yap, Kur'an'ını okul, burada tavaf etmemeksi. Bu kapının adı ne? Minaresi kaç tane? Efendim vesaire. Yani ayıplıyoruz. Diyoruz ki maddi şeyler ile ne uğraşıyorsunuz? Zamanın, mekanın, mukaddesliğinden istifade et, sevap kazanmaya bakıyoruz. Çarşıda, pazarda ne dolaşıyorsun diyoruz hacılara. tembih ediyoruz. Hocalar bunu hep tembih ediyor. Siz de belki arkadaşlarınıza söylüyorsunuz hacı giden gittiğiniz zaman. Bakar mı peygamber Efendimiz pencerenin nakışına, şusuna busuna ama Allah peygamber Efendimiz'i üzülmesin diye gözünden perdeleri kaldırdı. Gözünün önüne kutsi şeridi mescid Aksa'yı getirdi. Oradan bir bir bir bir söyledi. Ne sordularsa söyledi. Kapılarını anlattı, pencerelerini anlattı, nakışlarını anlattı, sayılarını söyledi. Hepsini anlattı. Sustular ama tabi bu durduğu yerden de görebiliyor. Asıl başka maddi delil lazım. E başka ne var dediler? Efendim E dedi sizin Şam'a ticari için gönderdiğiniz kervanları gördüm yolda dedi Efendimiz anlatıyor. İş şey dedi bir kervanda dedi deve kaybolmuş onlara yollarını gösteriverdim. Filanca devenin şeyine semerine bağlı olan su kabından susamıştım su içtim gelince sorun dedi. Ha dediler. Ha? Şimdi tamam. Gelince sorarız. İşte bu bizim için tam bir vesika dediler. Gelince sorarız dediler. E bir başka kervan vardı falanca, falanca tarafa gider. Orada da iki insan kayva, kavga etti. Ayaklarını yaraladılar. Hah tamam bu da bize delil olur dediler. Sonra dedi gelirken bir de temimde yaklaşmış olan kervanınızı gördüm. İsterseniz onu da söyleyeyim dedi. Başında gri bir deve var. Onu şöyle bir adam çekiyor. Arkasında şu yükler var bu yükler var. Teferruat ile anlattı doğru şeye gittiler, kervanın görünce tepeye gittiler. Seniye tepesine, oradan başladılar. İşte ne zaman gördüm, işte biraz sonra gelir, bir saat sonra gelir. Oraya gittiler, o tepeden kervanı gözlemeye başladılar. Güneş doğarken gelir dedi, efendim. Beklediler, beklediler, gelmiyor yalancı filan derken bir tanesi bağırdı, kervan geliyor. Baktılar, kervan geliyor. Gördüler, öndeki deve görüyor. Tarifler aynen uyuyor. Ondan sonraki öteki kervanları gelince sorguya çektiler. Evet devemizi kaybetmiştik. Bir ses bize, deveniz şu tarafta dedi. Gittik oradan deveyi bulduk. Evet, efendim iki kimse, kimse kavga etmişti öbür kervanda. Yaraladılar birbirlerini. Tamam. Şimdi bunları hem o müşrikler anladılar, sustular. Hem de ben sizin için anlatıyorum? Allah-u Teala Hazretleri Sübhanallah, Sübhanallah, her şeye kadir olan Mevla, kudreti sonsuz olan Mevla, Peygamber Efendimiz'i böyle kervandan su içecek şekilde, tebeden onları seyredecek şekilde, Burak'a bindirip, Burak da adınını bir ufuktan bir ufuka atarak, <gülüyor> efendim, nasıl gittiyse sarsmadan, üzmeden, kudz-i şerife peygamber Efendimiz'i götürür. İsra suresinin birinci ayetinde bu anlatılıyor. Ne büyük şeref, ne büyük devlet. Bu İsra. Bunun adı İsra. Bu bir mucize. Kur'an-ı Kerim'le sabit. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kudüs'te peygamberlerle buluştu. Onlara namaz kıldırttı. Ondan sonra yerden göğe direk gibi bir güzel yol gördü. Yerden göğe doğru. Bakışına doyum olmayacak kadar güzel bir şey. Merdiven gibi bir şey. Bir nur. Çok güzel bir şey olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Bunun adı, bu gördüğü şeyin adı, bunu söyledi Peygamber Efendimiz. Melekler buradan gelirler, ölenlerin ruhlarını göğe buradan götürürler diye anlattı Peygamber Efendimiz bunun ne olduğunu. Ee, bu Miraç ne demek? Miraç, Arapça'da mihtah gibi mithal rezminde, yani ne gösterir bu? Alet ismi. Miraç ne demek? Aleti uruç demek, yani yükselme aleti demek. Öyle bir şey ki, insanı göğe doğru yükseltiyor. Nedir bu artık Nasıl bir şey? İnsanın aklına asansör geliyor, yani asansör gibi bir nurdan bir şey ki, efendim ona bindi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz semalara çıkmaya başladı. Miraç, bunun adı miraç. Yani miraç mucizesi nedir? O miraç denilen alete binip göklere doğru gitmesi. Ama miraç kelime olarak işte o nurdan merdiven veya asansörün adıdır. Şimdi peygamber efendimizin böyle nasıl gittiğini gösteren mühim bir şey daha var. Peygamber Efendimizden Malik ibn Sa'asah r.a. anlatıyor. Efendim bir şeyi anlatıyor. Bu göğsünün yarıldığını anlatıyor. Efendim sonra mi, o minas senden merdiven gibi asansör gibi çok hızlı insanı göğe doğru götüren şeyi anlatıyor. Ondan sonra Efendim. Ee, Şeye, Cebrail aleyhisselam beraber birinci semanın kapısına geldiklerini anlatıyor. Demek ki bu nurdan yolun bu semaların nihayetinde birer bekçisi var. Yani herkes öbür tarafa geçemiyor demek ki. Diyor ki Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhissel festehtaha açılmasını istedi semanın kapısını. Miraç'a bindiler, zızız yukarıya çıktılar. Yıldızların arasından bizim tahil edemeyeceğimiz kadar uzaktaki semanın kapısına geldiler, durdular. Kapı var. Birinci semayla ikinci semayı ayıran kapı var. Kur'an-ı Kerim'de semanın kapıları olduğu La tufettehu lehum evvâbu sema yani mükafirler için Kötü insanlar için semanın kapıları açılmaz diye geçiyor yani. Kur'an-ı Kerim'de var, kapısı var ama nasıl olduğunu Allah bilir. Bizim kapılar gibi değil herhalde. Marangozumuzun yaptığı kapılar gibi değil. Şimdi oraya geldi, Cebrail aleyhisselam aç kapıyı ya melek dedi. men menhaza sen kimsin diye soruldu kendisine. Cebrail meleklerin en büyüğü muhterem kardeşim En büyük melek kim Cebrail? Onu nerede gördü peygamber efendimiz? E, e, asıl heyetiyle ilk defa şeyde gördü. Hira mağarasında gördü. Vahiy geldiği zaman gördü. Ondan sonra da e, Silre-i orada asli şekliyle gördü. Necim suresinde de geçiyor bunlar. Efendim i hadisi Efendim bilenler bilirler. Kimsin sen diye sordu. Seman'ın birçisi Meneh sordu. Kimsin sen? Ben Cibri. Ben Cebrail'im dedi. Aleyhisselam, Cebrail'e selam olsun. Büyük melek, büyük melek, sevdiğimiz, hürmet ettiğimiz. Ve ben, ben bu sefer yanındaki kim diye sor Yanındaki kim? Muhammed. Allah'ın elçisi, Habibi, muhammed Mustafa'sı. Seçkin kulu. Safiyullah, Nebiyullah, Resulullah, Rahmetullah, Saadullah, Nimetullah, Hidayetullah, Mecmullah. Allah'ın çok müstesna kulu Muhammed. Diyor ki, ona diyor, peygamberin pozitifesi verildi mi? Bak haberi yok. Demek ki o kadar uzak var ki, hani 5 milyon, milyon yıllık yol diyoruz ya, ona peygamberin pozitifesi verildi mi dünyada? Verildi. E onun buraya gelmesine izin var mı? Efendim? Fakat ülkede ileydi. Yani ona davet geldi de ondan mı gidiyor? Çünkü oradan öteye canlının gitmesi mümkün değil. Bu canlıysen gidiyor, soruyor işte, peygamberlik verildi mi, müsaade var mı, davet oldu mu diye soruyor. E, e -kale -am. Cebrail aleyhisselam sabırla cevap veriyor. Kızmak yok, o da melek vazifeli. Bu en büyük melek ama o da Sema'nın meleği işte, öbür tarafa geçinmiyor. Muhterem kardeşlerim, burada bir nokta koyalım. Sema'dan Cebrail'in aleyhisselamın, Cebrail aleyhisselamın müsaadeyle geçtiği sema kapısından. Peygamber Efendimiz'in adının, sanının, vazifesinin, müsaadesinin sorulduğu semanın kapısından bazı ameller öbür tarafa geçmez. Geçmez. Amel ne demek? İnsanların işlediği ibadetler vesaireler. Bazı ameller geçmez. O melek ki bu, bu ne? Melekler böyle almışlar vız, arı vızıltısı gibi diyor. Arı vızıltısı gibi böyle melekler kulun yaptığı ibadeti, tesbihi, namazı, orucu böyle alırlar. Arı vızıltısı gibi vız, vız, oraya götürürken dur. Ne götürüyorsunuz? Ne götürüyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz? İşte falanca kul şu ibadetleri yaptı, şunları şunları yaptı, şunları götürüyoruz. Götürün, geriye götürün, bunları o herifin yüzüne çalın, kafasına patlatın. Kafasına patlatın onun, o adam riyakar, Allah bana riyakarların amelini buradan öteye geçirme dedi, ben onun amelini yukarı geçirmem diyor. Sema kapılar oyuncak değil, bilin bunları. Yani bir taraftan da titreyelim, korkalım. Mülafın mürainin, riyakarın, günahkarın efendim, amellerini geçirmiyor. Bunu bilin, bir. Bir de müjdevi tarafını söyleyeyim muhterem kardeşlerim. Geceliğin olunca, gecenin yarısı geçince, üçte yedi geçince, üçte ikisi geçince, her gecenin, her gecenin, sadece bir gecenin değil muhterem kardeşlerim, her gecenin bir miktar geçtikten sonra gecenin üçte biri veya yarısı veya üçte ikisi geçtikten sonra semanın kapıları açılır. Semanın kapıları açılır. Ne demek istiyorum? Gece kalkın teheccüd namazına, zikre, tesbihe, istiğfarat girişin demek istiyorum. O zaman semanın kapıları açılır. Peki yok şimdi kapıda. Kapıda bekliyor, selam, dua et, ibadet, hadis. Geri çevirir ha, yoksa ne yüzümüz var, ne halimiz var? Çevirir ha. Ama geceliğin dualar makbul oluyor, köyün kapıları açılıyor, efendim. O zaman Allahü Teala hazretlerinin dergahına ibadetlerimiz, dualarımız, dediğim kontrolsüz engelsin ulaşıyor. Bundan ne çıkartıyoruz? Geceleri kalkın, gecenin yarısı geçince, üçte biri geçince, üçte ikisi geçince ne zaman kalkarsanız, kalkın, münasip bir zamanında abdest alın, namaz kılın, tevbe edin, dua edin de o gecenin, o mübarek vaktinden istifade edin diye söylüyoruz. Çünkü Miraç Gecesi de bir defadır ama her gecede bu devlet, bu saadet, bu ilken, bu fırsat vardır. Onun için söylüyorum. Onun için söylüyorum. Geceleyin ibadet etmek için akşam erken yatın. Uygununuzu alın. Techide kalkmaya kendinizi alıştırın. Bu Müzzemmil suresinde geçiyor. Başka ayetlerle Allahu Teala azizleri Peygamber Efendimize tavsiye etmiş. Efendimiz salat ve lipuri ofisci ilahasakille ve Kur'an el اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّ فِيهِ نَافِلَةً لَكْ اَسْتَى اَنْ يَوَاتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Peygamber Efendimiz'i teşvik ediyor. Gece kalk, teheccüd namazı kıl. Rabb'ın seni makamı mahmuda ulaştıracak. Onun şükrünü eda et. Onun için çalış diyor Peygamber Efendimiz'e. Bize de fırsat. Bizim için de büyük fırsat. Gencelerin kıymetini bilin. Ömrünüzün saniyelerinin kıymetini bilin. Akşamları, geceleri evinin kahvelerde harcamayın. Akşam erken yatağa yatın. Yası kılın yatın. Gece kalkın. Gece göğün kapıları açıkken Allah'a yalvar. Bu, bu gece de açılacak. Bu gece bir kandil kandili olduğundan değil, her gece açılıyor. Her gece açılıyor ve Allahu Teala Hazretleri semayı dünyaya hüzül eyleyip ne demek? Bu kelimelerin Türkçesi. Allahu Teala Hazretleri en yakın semaya lütfuyla, keremiyle teşrif edip, inip kullarına seslenir. Ama semayi dünyanın ne kadar büyük olduğunu söyledik demin. Oradan seslenir. Yok mu benden affını isteyen, haydi affını istesin, edeceğim Yok mu benden rahmetimi isteyen, dinesin, vereceğim yok mu benden bir duası talebi olan istesin haydi vereceğim dediği zaman var gecenin içinde. O fırsatı kaçırmayın. O pazarı kaçırmayın. Güneşi üstünüze doğdurmayın. Efendim gece ibadetini kaçırmayın. Evet. Bak eğer eğer İsra ve Miraç hadisesi rüyada olsaydı eğer bedenen olmasaydı melek niye durdursun? Bizi durdurmuyor ki. Kıyameti görüyoruz. Sıratı görüyoruz. Rüyada görüyoruz. O zaman durmuyor insan. Demek ki gerçek bir seyahat ki melek durduruyor. Sorgu-tuğal soruyor. Buradan anlayın muhterem kardeşlerim. İpuçlarından uçlarından olayın büyüldüğünü anlayın. Olayı küçültmeyin. Olayın muazzamlığını anlayın diye bunları söylüyorum. Okuyorum. Kitaplardan, sahih kitaplardan söylüyorum. Sonra, Aziz ve Muhterem kardeşlerim, e, bu olayın vuku bulduğu müşriklerin inkarından da belli. Kâfirlerin, müşriklerin inkar etmesinden de bu olayın olduğu anlaşılıyor. Demek ki söylemiş Peygamber Efendimiz ki, İnkar etmişler. mesela inkar ederler miydi? Demek ki Peygamber Efendimiz söylemiş. Demek ki bu olay hukuku bulmuş da kafirler inkar. Var ki inkar ediyorlar. Olmayan şey inkar edilir Hiç böyle bir şey olmasaydı böyle bir inkar da kitaplara girmezdi. Oradan da anlayın. Bu işin olduğunu şeyini efendim böylece anlayın. Hazreti ve muhterem kardeşlerim tabii şimdi yedi kat semayı geçti. O semalarda neler gördü? Bunlar bir hadise sığmaz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin çok hadis-i şeriflerini okudum. Miraç hadisesinde okudum. Pek çok hadis-i şerifteki, sahih hadisteki, Süheha Sitte'de altı sahih hadis kitabında yazılan sapa sağlam rivayetler çoğu Miraç'taki müşahedeleri peygamber Efendimiz. Çok çok bilgi var. Miraçla ilgili ciltlerle, ciltlerle bilgi var. Çok şeyler göstermiş Allah-u Teala Ne kadar sürmüş Miraç hadisesi? Rivayetlere göre 3-4 saat deniliyor. Yani Ümmühani Hazretlerinin evinden şey yaptı, Hanebi Şerife geldi, artes aldı. Manevi hazırlıklar tamamlandı. kus Şerif'e gitti, namazları kıldı, yukarıları dolaştı, geldi. 3-4 saatlik bir şey Ümmahani Hazretleri'nin evine döndü. E, bu kısa zamanda bu kadar geniş müşahedeler olur mu? Olur. Olduğunun ispatı şu. Benim burada şimdi beni dinleyen kardeşim var. Arkadaşlarım var. Siz de kendinizle biliyorsunuz. İnsan bazen dalıyor mesela arkadaşlarıyla konuşurken dalıyor insan, gece uyumamış, yorulmuş çok çalışmış başı önüne düşüyor, dalıyor, bir uyuyor bir uyanıyor rüya görüyor insan rüya görüyor şimdi buradaki arkadaşımın için söylüyorum onunla bir yere gidiyorduk biz, arabayı sürüyor otobanda ben de konuşuyorum kendisiyle, gündüz hay Allah ya dedi, elini dizine vurdu hay Allah ya dedi ne oldu dedim? Yani bir şey mi unuttun? Çıktığımız şehirde bir şey mi unuttun? Hay Allah şunu alacaktım, almayı unuttum, dönelim mi demek istiyor? Yok. E niye? Hay Allah dedim. Uyudum dedi. Dedim ben seninle konuşup duruyorum. Ne zaman uyuyacaksın yani? Ben senin uyudum, rüya bile gördüm dedi. Bak, çok çabuk görülüyor bazı şeyler. Yani buna ne derler? Efendim, bastı zaman derler. Evliya Allah'ın kerametlerinde de vardır bu. Yani zaman zaman bir anın içine bir sene sığıyor bazen. O kadar anlatayım. Anlayan anlar, bilen bilir. İnsan şöyle bir uykuya başı bir düşer, bir kalkar bir dakika. Ondan sonra kalkar bir saat gördüğü rüyayı anlatır. Neden? Hızlı oluyor. Neye benzer bu? Buradan videoyu alıyorsun. İki saat konuşma videoyu alıyorsun. Makineye takıyorsun, ödeki banta geçiyor. E, çabuk geçti, geçer. İşte bu aletlerde bu çabuk olduğu gibi, bu manevi alemde de zaman içinde zaman oluyor, zaman genişliyor. Birçok şeyleri insan müşahede ediyor, kısa zamanın içine sığıyor. Anladınız mı? Böyle oluyor bu işler. Çok şeyler gördü. Sayfalarla, ciltlerle nereleri gördü? Kısaca sıralayalım bir kere yedi kaç semayı gördü. Oradaki peygamberleri gördü. Adem Aleyhisselam'ı, Yus, Yusuf Aleyhisselam'ı, İdris Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam, Aleyhisselam da uzun boylu görüştü. İbrahim Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın nasihatleri, tavsiyeleri, hepsini bunları geçti, kürsüyü gördü, arş-ı azamı gördü, onların meleklerini gördü, o muazzam, arş-ı alayı tutan dört tane meleği gördü. Ondan sonra allah Teala Hazretleri ona cehennemdeki azap gören insanların azaplarını gösterdi. Misal, bir tanesini söyleyeyim. Cebrail Aleyhisselam'la gidiyorken bakıyor ki bir adam eline kocaman bir kaya alıyor. Öteki adamın kafasına şiddetini vuruyor. Kocaman bir kaya. Böyle zor kaldırdığı bir kayayı vuruyor. Adamın kafası parça parça oluyor. Beyni, kemikleri dağılıyor ama tekrar kafası bir araya geliyor toparlanıyor tekrar vuruyor, tekrar dağılıyor tekrar vuruyor, tekrar dağılıyor tekrar bir araya geliyor, tekrar dağılıyor soruyor ya Cebrail bu ne haldir? tabi hadis uzun ama ben kısaca hülasasını anlatıyorum size bu adam bu adam Müslümandır, bakın bir Müslümandır, dikkat edin bu adam Müslümandır. Bu kafasıyla, bu kırılan kafasıyla, bu kırılan kafasıyla, namazın farz olduğunu biliyordu ama namaz kılmıyordu. İşte ondan vuruyor bu melek bunun kafasına, bu azap meleği. Yani şey, zebani diyelim, ondan vuruyor. Bak, azaba bak. Sen bu kafayla mı? Hem Allah'ın emirlerini bildin, hangi kafaya hizmet ettin de o emirleri tutmadın diye, işte bunları filan gördü Peygamber Efendimiz. Kimisinin, kimisinin dilleri makasla kesiliyor, ateşten makaslarla. Kimisinin, efendim, tenasül uzuvlarından korkunç pis kokular çıkıyor. Onlar zina eden insanlar, ötekiler gıybet eden insanlar. Cehennemdeki bunları gördü. Cenneti gördü. Efendim, kevser şarabının kevser nehrini gördü. Kendisine verilen, اِنَّ اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ onu gördü. Sidretil müntehayı gördü. Tuğba ağacını gördü. Sidretil müntehaya kadar geldiler Cebrail aleyhisselamla. Bak Mekke'den Kudüs'e kadar Burak'la. Seyahatin havası salır değişiyor. Kudüs'ten fezaya Miraç'la. Asansör gibi, merdiven gibi Nur'dan oradan Kudüs'ten uzaya Miraç'ta çıktı. Uzaydan Sidret-i kadar cenneti, cehennemi, levhi mahfuzu, kalemi ezeli, efendim, oradaki Beyti i vesaire vesaireyi ziyaret etti, gösterdi. Hepsini Cevgail aleyhisselam izahat verdi. Bütün onları gördü. Yani Resulullah Efendimiz anlattığı, bize bildirdiği şeylerin hepsini gördü. gördüm. Sirretil müntaha'ya geldiler. Cevrail aleyhisselam durdu. Dedi ki ya Cevrail buyur daha öteye gidelim. Yolcu, yol arkadaşını bırakır mı? Yarı yolda. Hadi gel gidelim. Dedi ki ya Resulallah benim takatim, benim hududum buraya kadar. Ben buradan bir adım öteye gidersem yanarım dedim. Buradan ötesinin tahammülü ne uygun değil, tahammülü değil benim vardır. Buradan öfkeye tahammül edemem dedi. Şimdi yani Cebrail kaldı. Sidre-i Cebrail aleyhisselam sidretü'l da kaldı. inde sidretil müntahâ Kur'an-ı Kerim'de sidretü'l müntahâ geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçti mi, akarsular durur. Yani sahih rivayet mi eser deme, hacet kalmaz, delil arama lüzum kalmaz. Side-i geldi. Ne oldu? Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi ref ref önüne verdi selam. Cebrail'den gidemem dağıtaya ya Resulallah derken yeşil ref, ref geldi Peygamber efendimiz önüne. Böyle bir yeşil satıh diyorlar. Bir melek diyorlar. Nasıl nasıl bir şeyse mübarek varlıksa çok güzel bir varlık. Ref ref geldi, selam verdi. Esselamu aleyke. Ya Habiballah, ya Cebrail. Nasıl geçti o konuşmalar, kim bilir neler oldu oradan? Refrefe bindi Peygamber Efendimiz. E oraları öbür tarafları neyle dolaşmıştı? Miraç'tan yukarıya çıktıktan sonra, asansörden indikten sonra nasıl dolaştı? Cebrail'in kanadında dolaştı. Mikail'in kanadında dolaştı oraları. Ondan sonra silirdim, müntihaya kadar. Ondan sonra oradan sonra refle, refrefle gitmeye başladı. Öyle yerlere geldi ki ne mekan var, ne zaman var, Efendim hiçbir şeyin olmadığı tabi öyle işte bak. Ne kadar güzel tarif ediyor fezayı Resulallah Efendimiz, ne kadar güzel söylüyor, ne kadar doğru söylüyor. Başka türlü söylese olmaz. Efendim, bir fezâ olduğu o demde rûnuma, ne mekan var anda, ne arzu sema. Hiçbir şey olmayan, değişik bir şey. ''Kim ne halidir, ne mali olma hal...'' akıl fikretmez o hali fehmü hal...'' Keşke Süleyman Çelebi'nin sözlerini herkes tam anlasaydı. ''O mekanlar ne boştur, ne doludur, hali boş'' demek. ''Mavi, meliyan, dolu'' demek. ''Ne boş diyebilirim, ne dolu diyebilirim o mahalleri...'' ''Akıl ve fikir, bu işin sırrını anlayamaz...'' çözemez demek, öyle, tamam, aklın almayacağı şeyler. Ref olup ol şaha, yetmiş bin hicat, nur tevhid, aşkı ve nikah. İnsan bunu ağladı mı, burada şimdi feryatların havaya çıkması lazımdır. Ya Allah! diye herkesin böyle Allah Allah Allah şaşırması lazımdır. Anlayamadığı için susuyor millet. Ne diyor? O Şah-ı perdeler kaldırılıp tevhid nuru cemalini gösterdi diyor. Titre erir insan gibi erir. Perdeler kalktı. Efendim 70 bin hicap kalktı. Perdeler Allah-u Zahane Hazretlerinin 70 bin nurdan 70 bin üzülmekten perdeleri olduğu bildiriliyor. O perdeleri geçti. Her birinden geçer iken ileri emir olurdu. Ya Muhammed gel deri. İleri diyorlar. Süleyman Çelebi zamanında terapuzu öyle. Her birinden geçer iken ileri emir olurdu. Ya Muhammed gel deri. Süleyman Çelebi'nin telaffuzu böyle. Hani kardeşlerini diyor, gel diyor. Bu da ne diyor Süleyman Çelebi de ileri deri diyor. Biz şimdi başka türlü söylüyoruz her perdeyi geçtikçe Allah'tan davet oluyordu. Daha gel. Daha yakın gel. Resulüm, Habibim daha yaklaş. Daha yaklaş diyordu allah Teala Hazretleri. Perdeler kalkıyordu. Efendim, tevhid nurudur. Resulullah Efendimiz müşahede ediyor. Ne güzel anlatıyor değil mi? Süleyman Şelebi anlatıyor. Böyle bir anlattı ki, yani çok büyük mükemmatlar vermek lazım Süleyman Şelebi. Aşk olsun. Yani ama ama mübarek sanatkarmış, anlatılmayacak şeyleri ne kadar güzel anlatıyor, çok müthiş anlatıyor, çok alim adammış, çok arif adammış, çok zarif adammış. Allah şefaatini ayartırsın, cennette buluştursun, ya sen Süleyman için de uyumuşsun, verin de öpeyim, Allah be, ayağımda öpeyim, neden? E sen Resulullah, mükeller yazsın, sen Resulullah'ı seviyordun, ben de sana kumar olayım. ''Şeşcihetten ol münezzeh zülcelal bi kem-u keyf'' ana gösterdi cemaatim, tarifin güzel bakım. Altı yönden münezzeh olan Allahu Teala'yı niceliksiz, niceliksiz bir şekilde Resulü kendisini gösterdi. Haydi bakalım. Mekandan münezzeh, tarifsiz, keyfietsiz, kemiyetsiz. Tabi öyle olur. Neden? Tabi öyle olur. Çünkü neyse kendisi bir şeydir. Allah'ın Allah Allah'a Allah benzeyen bir şey bile yok ki. Anlat olsun. ondan. Neyse kemis bir şeydir. Allah'a benzeyen bir şey yok. Vela tatri bu jillah il emsal. Allah anlatmaz ki müsanneler vermeye falan kalkışmayın. Neden? Yok ki onun gibi. Ne müsannet vereceksin? Or işte Allah. Hüvel el verel el akserel el vakir el Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum lehul esmâhul hüsnâhü ve Allahü'l-Rahmanü'l-Rahim.